Tüm söz küçüğünü dinleyenleriyle bu hafta bir programla daha birlikteyiz. Ben Selen ve ben Utku. Bu haftaki konuğumuz TRT Çocuk Koordinatörü Can Soysal. Konuğumuzla çocuk ve televizyon konusunu konuşacağız. Can Bey sizinle öncelikle çocuğun televizyonla ilişkisini daha sonra da TRT Çocuk kanallığını konuşmak istiyoruz. Merhaba Can Bey programımıza ilk önce hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba hoş bulduk. İlk önce beni bu güzel programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben 1987 yılından beri TRT'de yapımcı olarak çalışmaktayım. 89 yılından beri de çocuk programları yapımcısı olarak görev yapmaktayım. Bu bölümde aşağı yukarı 20 yıla yakın süreyle görev yaptım. Şimdi de işte TRT'nin yeni kurduğu çocuk kanalının e, koordinatör olarak görev yapıyorum. Bu kanalın kurulması, yayın hayatını geçmesi ve programlara ilgili süreçleri e, takip ve kontrol ediyoruz. Peki televizyonun hem yararlı hem de bazı zararlı yanları olabileceğini biliyoruz. Bu konuda sizin görüşleriniz nedir? Evet, şimdi ilk olarak televizyonun e, yapısına ve kuruluşuna baktığımızda televizyon e, kimi e, yazarlar veya düşünürler tarafından şöyle tanımlanabilir. Televizyon bir tüketim aracıdır. E, i̇nsanları e, kitleleri bilgilendirmesinin yanında belki bir anlamda da e, bir e, tüketim toplumu yönünde e, insanları yönlendiren en büyük e, kitle iletişim araçlarının başında geliyor. Tabi yeni e, çağda artık dönemimizde e, televizyonun yanında e, daha başka e, teknik e, buluşlarla beraber işte internet yayıncılığı, IP yayıncılık veya gibi televizyonun yanına eklenen e, pek çok e, iletişim araçları daha eklendi. Ama günümüzde hala televizyon e, en büyük kitle iletişim e, aracı olma özelliğini koruyor. Bunun yanında işte yapılan araştırmalar var biliyorsunuz. Bu araştırmalar sonucunda Türk halkının işte günlük televizyon izleme oranlarının çok yukarıda olduğu, aşağı yukarı dört buçuk saat olduğu görülmekte. Bu da tabii çok büyük bir oran. Normalde çocuklarla ilişkili olarak sürecin zaten bu kadar olmaması gerekiyor. İşte çocuk televizyonun kurulma amacı şudur. Günümüz içerisinde baktığımızda çocukların pek çok bu kitle iletişim araçları, televizyon e, kanalları içerisinde e, özellikle e, kendine ait bir kanalı olmadığı zaman diğer olumsuz görüntülerden çok etkilendiği, şiddet içerikli görüntülerin çocukların psikolojik gelişmesinde e, çok zararlı etkileri olduğu görülmekte. Bu yüzden tüm dünyada e, televizyonculuk, çocuk televizyonculuğu ayrı bir yerde tutulmakta ve tüm devlet televizyonları tarafından desteklenmekte. Bu yüzden biz de TRT olarak bir çocuk kanalı kurduk ve bunun yayınına başladık. Çizgi filmlerdeki ve çocuk filmdeki, filmlerindeki kahramanlarla çocukların kendini özleştiriyor olmasını hem iyi hem de kötü yanlarıyla değerlendirebiliriz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi çocuk program türleri içerisinde çizgi filmler, e, ...beli bir yaşa kadar en çok izlenen e, televizyon e, program formatları içerisinde yer alıyor. E, bu biçimdeki yapılan yapımlarda oluşturulan çocuklara sunulan kahramanlar... E, ...gerçekten e, çocuklar üzerinde çok etkili olmakta. Çocuklar bir süre sonra bu kahramanla, kahramanın özellikleriyle ilgili... ...kendini e, özdeşleşmek, özdeşleştirmekte ve e, bir süre sonra da taklit eder hale gelmekte. Tabii bunun e, yararlı etkileri olabileceği gibi e, sunulan karakterin özelliğine göre de e, fa, e, çok e, zararlı etkileri olabilmekte. İşte günümüz içerisinde e, bu kahramanları taklit eden çocuklar, bunlardan dolayı başına gelen kazalar, e, yaptıkları eylemleri taklit etmesinden doğan kazalar, e, aynı zamanda bu kazaların fiziksel kazaların yanında, Çocukların ruh dünyasında, psikolojinin elindeki etkileri de daha büyük e, zararlara ve yıkıcı etkilere yolaşmakta. Bu yüzden e, aslında bu kahramanların e, çocuklara e, veya izleyeceğe diyeyim ben onu e, örnek olabilecek davranış veya e, araç ve e, etkileri kullanması gerekiyor. Bunun için biz de işte yeni e, çizgi film, çizgi film kahramanları, oluşturmakta. Bir çaba içerisindeyiz. Yakın bir gelecekte belki çocukları bizim kahramanlarımızla da buluşturacağız. Az önceki soruda da değindiğimiz gibi sizce çocukların hayal dünyaları konu alan sihirli, büyülü diziler izlemesi doğru mu? Aynı şekilde şiddete yönelten çizgi filmlerde. Evet. Şimdi bizim kanalımızda TRT Çocuk'ta ee, şiddet içerikli e, yapımlara yer vermiyoruz. Ve bunları da seçerken özellikle dış yapımlar içerisinde seçerken çok dikkatli davranıyoruz. Ee, bunun yanında sihir büyüğü gibi e, gerçekle e, günümüz hayatıyla gerçekte çok ilişkili olmayan e, yapımları da e, farklı değerlendiriyoruz. Onları da seçmemeye gayret ediyoruz. Çünkü sihir büyüğü yerine işte e, çocuğun dü hayal dünyası içerisindeki kurguları kullanmak bizim için daha e, e, güzel o geliyor, daha hoş geliyor ve çocuğun da gerçekten istediği şeyin bu olduğunu düşünüyoruz. E, bu yüzden e, bizde bu tür şiddet içerikli veya işte sihir büyüye dayalı dizi veya yapımlar olmayacak. Bunun yerine kazanmak, e, kazanmak için e, gayret sarf etmek, aklı yürütmek. E, akıl yürütmek, işte e, çaba sarf etmek, emek harcamak gibi temaları işleyen yapımlar yer alacak. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından Can Bey'e terite çocuk hakkında bazı sorularımız olacak. Orada birersek. elinden birlikteyiz. Ve Can Bey TRT Çocuk hakkında merak ettiklerimizi soracağız. Ee, öncelikle TRT'nin çocuk kanalı kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Ee, demin konuştuğumuz konularla bağlantı kurabilir miyiz bununla ilgili? Tabii kurabiliriz. Ee, az önce de bahsetmiştim. İşte e, şu anda ülkemizin e, nüfus açısından çocukların e, Türkiye'nin nüfusu içerisindeki oranları bir hayli yüksek. E, dünyada da e, az önce de söylemiştim çocuk televizyonculuğu, çocuklara ait kanalların olması, yetişkinlere ait e, alandan çocukları ayırmak e, açısından çok önemli bir yere gelmiş idi. Türkiye'de e, TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bu konuda bir e, çaba ve gayret sarf ederek çalışıyor. E, ee, bu konudaki e, yayın yapma yönünde bir kanal kurmanın gerektiğini göz önüne alarak bir kanal kurmaya karar verdim. Geçtiğimiz Şubat ayında genel müdürümüzün e, direktifiyle e, biz çalışmalara başladık. İşte Mayıs ayından sonra da e, program süreçlerimizi başlattık. Ekim'in son haftası veya Kasım 1 Kasım'da da yayın hayatımıza başlamış olduk. Peki TRT Çocuk kaç yaş grubuna uygun bir kanal ve bu yaş gruplarına uygun pro programlar yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Çok güzel bir soru. Ee, şimdi şöyle diyelim. Ee, bir e, yayın yapacak bir yerin veya televizyon da olsa, bu radyo da olsa hitap ettiği bir kitlesi var. Ee, burada da bizim çocuk dediğimiz zaman e, çocuk yaş grubu işte sıfırla 18 yaş grubuna kadar gider. Ama... Ee, biz e, bu yaş gruplarının birbirinden farklı özellikleri var. İşte şöyle diyelim ki, okul öncesi yaş grubu dediğimiz yaş grubu vardır. Bunlar 4-6 yaş grubudur, 3-6 yaş grubu gibi bir grup. Daha sonraki yaş grubu 6 ile 9 dediğimiz ilk çocukluk. Sonra e, 9-12 yaş grubu dediğimiz yaş grupta da. E, Orta çocukluk dediğimiz yaş grubuna girer. Şimdi bizim yaş grubumuz 3 ile 14 yaş grubu arasındaki grup çocuklara hitap ediyor. Ama biz yaş gruplarını birbirinden ayırmak durumundayız. Çünkü her yaş grubunun kendine ait düşünce, bilişsel dediğimiz kısımları var. Yani bazı şeyleri bilişsel yetenekleri belli noktalara kadar sınırlı. Motor beceriler dediğimiz, biraz teknik tabir, yani fiziksel olarak becerebildikleri e, eylemler var. Bu eylemler e, yüzünden biz çocukları bu dediğimiz yaş gruplarına ayırmak durumundayız. Ve tüm programlarımızda bu yaş gruplarına e, hitap edecek şekilde, onlara yönelik, onların anlayabileceği yaş grupları üzerinden yapmak durumundayız. Biz e, TRT Çocuk olarak bu yaş gruplarını mutlaka ayırıyoruz. Onların... ...daha çok televizyon saat karşısında bulundukları saatlere bakıyoruz. O saatlere onlar için uygun olan programları koymaya çalışıyoruz. E, peki TRT Çocuk kanalında basit ve eğitici programlar yapmayı düşünüyor musunuz? Ya da e, yapılıyor mu ve bunlar nelerdir yapılıyorsa? Hı hı. Şimdi az evvel de bahsettim. E, yaş gruplarımız var elimizde. Ve saatler var ve bu yaş grubunun e, pek çok farklı program türlerine ihtiyaçları var. E, bunların içerisinde e, eğitici, bilgilendirici, biraz eğlendirici program türleri de var. Tüm yaş gruplarına yönelik e, bu tarz programlarımız var. Okul öncesi programlarımızda mesela bizim mahalle, benimle oynar mısın, gece bahçesi gibi yapımlarımız var. Bunlar okul öncesi çocukların gelişimlerine yönelik programlar. 6-9 yaş grubu ve 9-12 yaş gruplarına yönelik yine eğitici programlar var. Ama programların yarışma programları da dahil olması müzik programları olsa eğitici özelliklerini kaybetmiyor. Mutlaka programların içerisinde çocukların öğrenebileceği, ilgilerini arttırabileceği alanlar var. Bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle... Programlar da artık çağdaş çocuk yayıncılığında çocukların katılımı olmayan programlar veya çocukların fikri süzgecinden geçmemiş onların beğenilerine sunulup test edilip sonra yayına verilmiş programlar kalmadı. Dolayısıyla programlar kurulurken yapılandırılırken mutlaka çocuklarla birlikte çalışıyoruz biz tüm programlarımızda. Ee, ...onların fikirlerini alıyoruz... ...yayene ee, geçmeden evvel... ...programın neresi... ...nasıl işlemeli... ...bunları konuşuyoruz. Peki az önce bahsettiğiniz... ...TRT çocuğun yarattığı karakterler... ...nasıl karakterler olacak? Şimdi... E, ...biz e, bir coğrafya üzerinde oturuyoruz... ...tabii... ...çocukluğun evrensel bir dili var... ...bu evrensel dili içerisinde... E, bu evrensel yaklaşımlarda e, çocuğun, çocukların tüm dünyaca kabul edilmiş belirli kriterleri var. Bir defa bizim kahramanlarımız e, mutlaka bu değerleri elinde tutmalı e, veya kahramanlar bu değerleri elinde tutmalı. İkinci olarak da biz bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu coğrafyada bizim kültürümüzün içerisinden gelen e, ve e, bizim toplumumuzu oluşturan bazı değerler var. Bu değerleri de e, içinde tutacak e, karakterler olacak bu karakterler. Şimdi bu karakterler üzerine çalışmalar yapılıyor. Belki günümüzde Anadolu coğrafyası içerisinde kullanılan belirli oyuncaklar bu kahramanların araçları olacak. Bunlar üzerine araştırmaları yapıyoruz. İşte tasarımları, çizimleri gerçekleştikçe bunları çocuklarla paylaşacağız. Hangisi daha çok hoşuna gidiyor çocukların Ön bir çalışma yapacağız. Ondan sonra da ...bunları belki dramalar... ...belki de çizgi filmler haline getireceğiz. TRT Çocuk'la... ...çocukların ilişkisi nasıl? Web sayfanızda önerileriniz bölümüne... ...ne gibi yorumlar ve eleştiriler geliyor... ...bunları bize örnek verebilir misiniz? Evet. Şimdi katılım dediğimiz şey bizim en önemsediğimiz şey. E, çünkü izleyicimiz... E, ...yaş grubumuz belli. E, bunun için ilk etapta... ...şöyle bir şey yaptık... E, biz e, izleyicimizin ulaşamadığımız, izleyicimizin bize ulaşması için e, bir araç belirledik. Bu yüzden de yaygınlaşan medya içerisinde internet çok önemli bir yeri tutuyor. İnternetten e, bir yer, ka, e, yer açtık. İşte buraya görüşlerini yazabiliyor çocuklar, arkadaşlarımız. Ve e, sonuçta biz her gün bunları okuyoruz. Şimdi yakın bir dönemde tüm arkadaşlarımıza geri dönüş olacak. Yani... ...katılım için ilk önce teşekkür edeceğiz... ...hatta onun özellikle sormak istediği... ...bazı şeyler varsa onlara mutlaka cevap verilecek... ...dolayısıyla... ...günde... ...300-400 adet şey gelmekte... ...şu anda... ...yorum gelmekte... ...bu yorumları değerlendiriyoruz... ...hatta bazılarında program yapma fikirleri var... ...içerisinde... ...işte bir kitap, yapma, kitap programı yapmak isteyen... ...bir arkadaşımız var... ...bunun yanında... E, ...müzikle ilgili bir program yapmak isteyen bir arkadaşımız var... ...birkaç tane daha var hatırladığım kadarıyla... E, ...ama biz zaten programlarımızda arkadaşlarla beraber çalıştığımız için... E, ...bu projeleri de onların isteği olarak görüyoruz... ...yakında tüm arkadaşlarımızla tekrar tekrar buluşacağız... Peki başka ne tür çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? E, şimdi az önce söyledim... E, ...sadece televizyon e, değil bizim amacımız... Şimdi biz televizyondan öte bir şey yapmak istiyoruz. Bu da e, nasıl diyecek olursanız e, sosyal sorumluluk projelerimiz olacak mutlaka çocuklarla ilişkili sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Çünkü şöyle bir şey var e, çocuklar televizyondan öte bir şey olursa daha çok bağlanıyorlar bir şey. E, çocukların katılımını sağlayan çocuklarla beraber yürüteceğimiz mutlaka sosyal sorumluluk projeler olacak. E, bu projeleri televizyon yapımlarıyla birleştireceğiz bunun yanında bir de birkaç aya kadar bir çocuk dergisi çıkartmayı planlıyoruz. İşte 40 sayfalık öyküleriyle, çocukların katılımlarıyla, onların yazdıklarıyla güzel, resimli, çok hoş bir çocuk dergisi çıkacak. İnternet yayıncılığımızı daha geliştirilir veya izlenebilir hale getireceğiz. Dolayısıyla medyanın pek çok türünü, şu anda kullanılan pek çok türü veya gelecekteki planlanan pek çok türü birleştirerek veya ayrı ayrı olarak çocuklarımızla buluşturacağız, Sizlerle buluşturacağız. Sonuçta amacımız zaten birlikte hareket etmek. Çocuklarla beraber hareket etmek. TRT Çocuk kanalının kurulmasına kaynaklık eden araştırmalar var mı? Evet. Son dönemlerde geçtiğimiz yıllarda belki hatırlıyorsunuz pek çok tartışmalar geldi. Özellikle basında Bunlar gündeme geldi. İşte mevcut televizyon programlarından, haber programların içerisinde yayınlanan şiddet öğelerinden çocukların nasıl etkilendiğine dair. Yıllardır zaten araştırma yapılmakta. Medya ve şiddet, çocuk ve şiddet yönelik olgularına yönelik üniversitelerimizde pek çok araştırma yapıldı. Bu araştırmalarda televizyonunla televizyonun, sırf televizyonlar çocuğun günde e, ne kadar e, şiddete maruz kaldı e, anlatıldı. E, bu oran Amerika'da e, zannediyorum yanılmıyorsam şu an rakamlar konusunda 40 bin iken yılda 40 bin tane şiddet görüntüsüne e, maruz kalırken Türkiye'de bunun 70 bin olduğu e, görüldü. Bu yüzden e, geçtiğimiz yıllarda Devlet kurumları da araştırmalar yaptılar. Mesela çocuklar ne kadar televizyon izliyor, hangi program türlerini, formatlarını izliyor, yetişkinlere yönelik programların ne kadarını çocuklarda izliyor. Tüm bu araştırmalar sonucunda da e elimizde belirli oranlar oluştu, belirli veriler oluştu. Bu verilerle de biz e zaten ihtiyaç olan çocuk kanalının kurulmasına e TRT kurumu karar verdi. Konuğumuz Can Soysal'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, ben teşekkür ediyorum. Özellikle e, ben çok etkilendim. Açık Radyo'da e, sizin gibi arkadaşlarımızla beraber e, böyle bir program e, gerçekleştirmeniz bizi çok mutlu etti. Ben teşekkür ediyorum bana fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bir Söz Küçüğün programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Sözgüçüğü net gmail.com adresinden düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz teşekkürler hoşçakalın